Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve abone ol. Dedik ki 15. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah, Bizler bir Resul göndermedikçe azap edecekler değiliz buyurduktan sonra, Bizler bir kasabayı helak etmeyi murad ettiğimiz vakit, emar ne mutrefihâ diyor. O kasabanın mütref olanlarına emrederiz. Mütref, rahat, konfor, lüks ve türlü imkanlar içerisinde yaşayan kimseler demek. Peki mütreflerine verilen emir, mütrefe olmayanlara verilmiyor muydu? Veriliyordu. Çünkü şeriat muhatapları arasında ayrılık gözetmez. Muhataplarını hep eşit görür. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün peygamberler kavimlerinin Mütref olanlarına da olmayanlarına da tebliği yapmışlardır, dini ulaştırmışlardır. Acaba burada tebliğde rahat, lüks, konfor ve imkanlara sahip, türlü imkanlara sahip kimseler ile böyle olmayanlar arasında fark gözetilmediğine göre Ayet-i Kerime niçin? Biz bir kasabayı helak etmek istediğimiz zaman oranın ileri gelenlerine mütreflerine emrederiz diyor. Sebep ne? Çünkü bu şekilde toplumun gelir ve refah düzeyi ne göre yukarılarda olanlar. Dünyaya kendilerini kaptırmış olan ama o düzeyde olmayanların nazarında nedir? Taklit edilen bir noktadadır. Onlar da onlara benzerler. Ama bunlar bu nimetleri içerisinde başkalarına da zarar vermemek için kendileri öncelikle İlahi emirlere ve Rasullerin tebliğlerine uymaları gerekirken ne yapıyorlar? Bu emirlere riayet etmiyorlar. Kendileri önce yolun dışına çıkıyorlar. Niçin? Çünkü hayır işlemek için belki hiçbir imkana sahip olmanız gerekmez ama... Şerri işlemek için Cenab-ı Allah biz çoğunlukla farkında değiliz. Ancak bir takım güç ve imkanlarla aşılabilecek engeller vardır. O engelleri aştıktan sonra siz o günaha ulaşırsınız. Mesela başkasının malı gasp edilecek. Bunun önünde ciddi bir meşruiyet sınırı var, engel var. Dolayısıyla hakkını gasp etmek istediğiniz kimse ne yapar? Bırakmaz. Karşı koyar. Müdafaa eder. Senin haksızlık yapmamanı ister. İçki içmek istersiniz. Uğraş babam uğraş. Fakat süt için, su için vesaire bir 5-10 para vereceksin her ne kadar artık. Ufak bir bedelle veya bazen bedel ödemeden bunu rahatlıkla sağlayabiliyorsun. Yani haramın önündeki veya Allah korusun zina edecek birisi. Zinanın önünde bir yığın engeller var. Efendim kadının kendi namus ve iffetini fıtri olarak korumak istemesi var onun çevresinin kadına gelecek olan bir olumsuz halin çevresine dokunacağı için onu korumaları var, böyle bir işi yapana karşı çıkmaları var, var da var. Ama helalinizden kazanırsanız, helalinizden evlenirseniz, helalinizden yer içerseniz sadece onu yapmanın yorgunluğunu çekersiniz. Onun için mütreflerin ise günah işleme imkanları kolaydır her zaman. Niye? Gücü var, başkasının malını gasp eder, karşı koyacak olursa onun hakkından gelir. O da çaresiz, ne yapar? Sesini çıkarmaz. Gücü var, maazallah gücünü haramı işlemek için kullanır. Ona hizmet ettirir. Ondan sonra mustazaflar da mecburen onların dümen suyuna giderler. Onun için ayeti kerime biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman ileri gelenlerine refahtan şımarmış, başı dönmüş bu gibi kimselere emir veririz. Onlar yoldan çıkınca öbürleri de Dolayısıyla yoldan çıkarlar. Çünkü yoldan çıkma bu mütreflerden başlar. Toplumda sosyal hayatta daima fesat üst yönetim tabakasından ve üst gelir düzeyinden aşağıya inmiştir. İşte Ayet-i Kerime bu ifadeleriyle bu hakikate işaret ediyor. Roma'da affedersiniz fuhşu her kademede işleyenler fakirler, mustazaflar değildi. Zenginlerdi. Aristokratlardı. Avrupa'da da halen böyledir. Bütün dünyada böyledir. Maddi imkanları daha çok olanlar eğer sırat-ı müstakim üzere değilseler bu imkanlara sahip olmayanlara göre daha çok Zalimdir, daha çok günahkardır, daha çok gaddardır. Zulmü, gaddarlığı, ahlaksızlığı, hayasızlığı diğerlerine göre daha kolay ve daha fazla işlerler. Bu bir vakadır, sosyal bir vakadır. Bu. Onun için ayet kerime bu hakikate işaret buyuruyor. Onlar fasıklık yapınca ileri gelenler öbürleri de onlara uyar. Ve böylelikle onun üzerine o kasaba hakkında söz, azap sözü hak olur. Fedemmerneha <gülüyor> tedmira biz de orayı alabildiğine tahrip ederiz. Harabeye çeviririz, altın üstüne getiririz. Bütün peygamber kıssalarına bakınız. Peygamberlere en çok kafa tutanlar en ileri gelenlerdir toplum içerisinde. Son Peygamber Hz. Selam'ın hayatında da böyle olmuştur. Mekke'de de böyleydi Medine'de de böyleydi. Kodamanlar ellerinde güç bulunduranlar, servet bulunduranlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Firavun'u Haman'ı ve Karun'u Sembolleştirmesi boşuna değildir. Halde. Firavun, zalim siyasi otoritenin temsilcisi. Haman, zalim siyasi otoritenin askeri kuvvetin temsilcisi. Karun, zalim otoritenin servet temsilcisi. Mustafaflardan eser yok. Çünkü ustaz bunların dümen suyunda gidiyor. Az önce bahsettiğim gibi Hazreti Ömer'de siyasi idare irade temsilcisiydi. Siyasi makamın idarenin bizatihi kendisi kötü değildir. Kötülük o makamın başında veya iyilik o makamın başında olana göre değişir. O sistemin mahiyetine göre değişir. Servet bizatihi kötü değildir. Kötü olan o servetin elde edilmesi ve kullanımıdır. Aksi de olabilir. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü Ni'mel malus salih. <Sessizlik> Ne kadar güzel. Salih mal, yani iyi mal, helal yoldan kazanılan, helal yolda harcanan, tüketilen mal, salih insana ne güzel yakışır. Aynı şeyi, ni'mel mulkus salih, lirraculis salih diyebilirsiniz. Güzel, salih yolla elde edilmiş, kendisi de salih olan siyasi bir irade ve siyasi bir sistem, siyasi bir yöneticiye, güzel siyasi bir yöneticiye, salih bir siyasiye ne güzel yakışır. Aynen öyle. Ni'mel kuvve saliha, bir racülü salih. Salih olan güç, otorite, salih olan insana ne güzel yakışır budur. Yani Haman aynı gücü Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği yolda kullansaydı kötü mü olacaktı? Hayır. O zaman hak, hak olacaktı. Hakkın gücü. Onun için İslam öyle sağ yanağına tokat atıldığı zaman sol yanağını <gülüyor> çevirmek üzere insanları eğiten bir din değildir. İslam insana ne kadar dini bir şuur veriyorsa bir basiret veriyorsa o basiretin kapsamında siyasi, idari, ahlaki, güç ve buna benzer her türlü güzelliği, doğruluğu iyiliği, isabeti de öğretir. <Gülüyor> Müslüman, çünkü İslam daha doğrusu hayatın tamamını kuşatan kamil bir dindir. Bu dinin kemali Allah'ın üzerimizdeki eksiksiz nimetidir. El yevme ekmeltu din dinekum Ne büyük bir ayet. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ Ve bunu kemale erdirmek suretiyle sizin üzerinizdeki nimetimde bir eksiklik bırakmadım. Tamam erdirdim. Üstelik, وَاَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ve sizin için ey Müslümanlar ve ey insanlık, sizin için din olarak İslam'ı beğenip seçti. Allah'ın beğendiği din İslam'dır. Allah'ın beğendiği şeriat İslam'dır. Allah'ın beğendiği hayat nizamı İslam'dır. Bunun içerisinde itikadı, ahlakı, siyaseti, ekonomisi her şey dahildir. Din budur çünkü. Bunun dışında Allah hiçbir şeyden, hiçbir dinden, hiçbir akideden, hiçbir ahlaktan, İslam ahlakı dışında hiçbir ahlaktan, İslam idaresi dışında hiçbir idareden, İslam ekonomisi iktisadı dışında hiçbir iktisattan, İslam Akidesi dışında hiçbir akideden razı olmadığı gibi bunlardan da razı olmaz. İlla İslam. Her şey İslam'a uymak zorundadır Müslümanım diyen kimseler için. Bu böyledir. Çünkü aksi takdirde fasıklık söz konusudur. Fasıklık doğru çizginin dışına çıkmak demektir doğru çizginin, doğru yolun dışına çıkmak demektir. Yeryüzünde fasıklık yapmak. Yani doğrunun dışında batıl işler işlemek demektir. O zaman da Allahü Teala amelleri karşılıksız bırakmaz. El ceza'u min cinsil amel Karşılık Yapılan amelin türüyle aynıdır. Aynı, onunla türdeştir. Aynı türden verilir. Fısk yapılırsa, fıska uygun cezane ise o verilir. Adalet yapılırsa, doğru iş işlenirse, ona uygun ceza yani karşılık ise o verilir. Fasıklığın cezası ise emre itaat etmemenin cezası ise nedir? yıkılmak, tahrip edilmektir. Bu ayeti kerime geçmişte de günümüzde de ortaya çıkan toplumsal bütün dengesizliklerin bütün zulümlerin, bütün darlıkların bütün yanlışlıkların kaynağının ne olduğunu ortaya koyuyor. Hepsini izah ediyor. Bizler köpekler aç bırakılsın demiyoruz. Ama birilerinin köpekleri beş on aile kadar masraf yiyor. Birilerinin attıkları yemiyorum deyip bir kenara ittikleri iş oraya kadar mı geldi? Babanı yarabbim O artıklarıyla kim bilir Afrika'da kaç aile doyar. Ondan sonra timsah gözyaşları. Kalkanlar işte bir kendilerini iyi göstermenin seremonilerini de ihmal etmezler. O ayrı bir konu. Amerika Birleşik Devletleri tek başına Dünyanın kaçta kaçıdır? Altı milyar mı dünyanın nüfusu? 7 milyar mı? 250 milyon. Ha? 250 milyon. Şey. Amerika 250 milyon. 250 yani 12-13'te bir. Altı hayır. 24'te bir dünyanın. Dünyanın nüfusu itibariyle dünyanın 24'te birine tekabül ediyor. Fakat dünya Servetinin enerjisini, bilmemnesini vesairesinin toplam tüketiminin tek başına üçte birini kendisi hallediyor. Bazıları da yarıya kadar yaklaşıyor bazı kalemlerde. Kendi kaynaklarına dokunması. Tabi, Kendi kaynaklarına dokunması bir tarafa. Orta Doğu'dan evet. aldığı petrollerin büyük bir bölümünü kendisi özel silolarda depolarda depoluyor evet. ve bir kısmını kullanıyor. Evet. Efendim? Evet. Tabi, tabi her zaman hiç o stok sadece bir de öbür türlü ve dünyanın da belki yakıtının en az kullan, en az, en ucuz olduğu daha doğrusu en ucuz olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Peki bu zulüm değildir ne, nedir? İşte mütrefler böyledir. Onun için herkeste de bir Amerika özentisi bulunmaktadır. Mesele bu. Onun için Cenab-ı Allah biz Onların mütreflerine emrederiz diyor. Bu emirleri yerine getirmemenin vebali onlar için daha büyüktür. Vebali onlar için daha büyüktür. Ama birileri Amerika'yı İslam'ın kurtarıcısı kabul ediyor. Allahü Teala da basiret versin deriz yani. Ama yani dediğimiz gibi dersin başında. Vallahi sen gözünü açmak istemiyorsan Allahü Teala da zorla gözünü açmıyor. Gerçi hakikatler herkesin gözüne girecek kadar açık. Görmek isteyene. Ve kem ehleknâ minel kurûni min ba'di Nuh? Biz Nuh'tan sonra az önce helakten bahsedildi ya. Biz Nuh'tan sonra nice nice nesilleri helak ettik. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ اِبَادِهِ حَب۪يرًا بَص۪يرًا Kullarının günahlarını, günahlarından haberdar olarak ve onları gören olarak Rabbin Allah yeter. Cenab-ı Allah herkesin günahlarını çok iyi biliyor. Ben kendi adıma elimden geldiği kadar Birileri yanlış iş yapıyor falan filan. Haydi buna ben kendim şöyle ceza vereyim falan. O ayrı bir konu yani şer'i bir otoriten var ceza verirsin o ayrı bir şey. Şunurla meramımı izah etmeye çalışayım. Hz. Aişe'den birisi bir şeyler çalıyor. Hırsız belli değil. Hz. Aişe başlıyor ona dua etmeye. Peygamber aleyhissalatü selam ona beddua etme diyor. <gülüyor> ya Rasulallah niye beddua etmeyeyim ya? Benden şunları mı çaldı diyor. Ona beddua ederek azabını hafifletirsin diyor. Allah bilir ki mene cezayı vereceğini. Kaldır ki senin bedduan isabetsiz de olabilir. İsabetsiz bedduayı Allah-u Teala da kabul etmez. Ben dua edenin aleyhine de bana olur. Dua hakkamı bilinmiyor. Dua hakkamı bilinmiyor. Ben Allah korusun masum Yusuf'a ben dua ettim. Yusuf'a bir şey olmaz ki. Allahü Teala haşa ben hak olmayan bir bedduayı yaparım diye kabul eder mi? Benim zulmüme iştirak eder mi? Benim zulmüme evet der mi? <gülüyor> Maazallah. Onun için birileri size haksızlık yaptığı zaman ve siz onun önüne geçemiyorsanız, şikayet edecek merciniz yoksa Allah'a havale etmek kadar Davanızı büyük bir merci, onun kadar büyük bir dava mahkemesi yoktur. Onun kadar adaletli ikinci bir mahkeme yoktur. Seni Allah'a teslim ettim dediğin zaman iş biter. İş biter orada. Senelerce önce Böyle nereden hatırıma geldi. Kısaca anlatalım biraz dinlenirsiniz. Konya'ya gideceğim. İki katlı otobüsler var. Ben de üst katlarda o zaman galiba üst katlarda sigara içilmiyordu. Veya belki de alt katlarda. Çocuklarla beraber gideceğiz. Gittim firmaya. Dedim ki bana sigarasız tarafından. işte iki, üç kişilik, üç kişiydi Üç kişilik evet. Çocuk da vardı. Yer. Gittim. Hareketten biraz önce baktım tek katlı otobüs. O zaman sigaralar yasak değil biliyorsunuz. Sigara içilecek, çocuk boğulacak, şey olacak. Mümkün değil. Ben dedim sizinle böyle konuştum, siz bana bileti böyle sattınız. Kusura bakmayın, olmaz. Vermeyiz falan. E dedim tamam dedim. Vermeyin. Ben de Aha bilmiyorum, bileti de bırakıyorum. Ondan sonra da bir şeye karışmam dedi. E de, dedim, böyle tehdit mi ediyorsun, bizi öldürecek misin? Yok dedim, niye öldüreyim ki <gülüyor> Ya ne yapacaksın? Seni Allah'a havale edeceğim. Allah. Ver parasını, gitsin, ver parasını, gitsin <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim deseyim, <o> hadi gel <gülüyor> Öldüreceğim diyecekti. Hadi de gel öldür diyecekti. <gülüyor>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 Adamın kalbine korku girer tabii. İyi kötü bir iman varsa bir insanda elbette bundan korkar. Elbette çekinir. Yoksa bıraksan gitsen oo, alışır bu zulmü sürdürür. Sürdürür. Tamam ben ne yapacağımı bilir hiçbir şeyden karışmam dedim. Cık, ne demek dedi karışmayacak bilmem ne falan. Dedin mi diyorsun dedi öldürecek misin dedi. Yok dedim niye öldüreyim. Alt tarafı iki üç kişilik bilet olsun. Gitsin al senin olsun. Ama ben hakkımdan vazgeçmem. Çünkü sen bana haksızlık yaptın. Benim senden istediğim bileti sana vermesen Sen bana satmadın. De ki böyle arabamız yok. Böyle arabamız yok. Başka yere gideyim ben. Ne yapacağımı bileyim. Kendime göre. İstersem. Veya belki de alırım icabımdan. Ama sen bana niye yalan söylüyorsun? Niye beni kandırıyorsun? Onun için... Bizler Allah'a ne kadar çok güvenirsek hakkımızın da onun yanında kaybolmayacağından emin olacağız. Kaybetmez. Allahü Teala kimse'nin hakkını kaybetmez. Ha, ama bazen sen fark edersin aldığını, bazen fark etmezsin. O çok önemli değil. Ama Allah senin hakkını bırakmas. Ve çoğunlukla da sana gösterir ha. Gösterir. 78 veya 79 yılında Ramazan günü din iman düşmanı açık açık söyleyeceğiz böyle birkaç kişinin organizesiyle Ramazan günü birkaç Müslüman Kardeşimiz kimisi benim yaşındaki, kimisi daha küçüktü o zaman. Öldürüldü şehit oldu. Üç kişi. Bu işi planlayan kişi nasıl öldü biliyor musunuz? Akıl hayal almaz. Yolda gelirken arabası ee, şoförün olduğu taraftaki arka tekeri yalpa yapıyor. Patlıyor mu ne oluyorsa. Kapıyı açıp tam ona bakacakken kendi arabasının tekeri altında kalıyor ve ölüyor. Feci bir şekilde ölüyor. Ne kimse onu çarpıyor. Ne onun ölümünden dolayı kimse sorgulanıyor. Ne şu oluyor ne bu oluyor. Cenab-ı Allah bu. Böyle takdir ediyor. Ve diğer bu işe karışanların her biri hepsini takip edemedik ama en azından birkaçını bu işin planlayıcıları, uygulayıcıları vesaire her biri başka bir şekilde feci feci ölüp gitti. Allah-u Teala kimsenin masumun, mazlumun hakkını bırakma. Gerçekten bırakma. Her birimizin ben inanıyorum ki hayatımda bildiği benzeri yaşadığı uzağında yakınında cereyan eden birçok olay var. Bunu ispatlayan. Bu böyledir. Çünkü Cenab-ı Allah mutlak adildir. Dolayısıyla helak ettiği kavimleri haksızca helak etmemiştir. Çünkü o kullarının diyor <gülüyor> günahlarını Günahlarından haberdardır ve onları çok iyi görendir. 18. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bir diğer sünnetini dile getiriyor. Bir sünnetullah. Men kana yuridul acilata ajjalna lehu fiha ma nasao limen Ayet-i kerimenin nazmına dikkat edelim. Diyor ki: El-Acile dünyanın bir ismidir. Çabuk olan. Çabuk geçiyor. Onun için Acile. Bir de ahirete göre erken gelmiş ya. Ondan önce gelir. Ondan dolayı ona El-Acile deniliyor. Kim? El-Acile denilen çabuk olan ve çabuk geçen. Bu dünyayı isterse. Bizde diyor. Acjelnâ lehu fîhâ mâ neşe. O istedi ya, biz de ona, onun istediklerini değil, ona dilediğimiz kadarını, dilediğimizi acilen veririz bu dünyada. Limen nuridu, herkese değil, her isyanede değil. İstediğimiz kimseler arasında istediğimiz kadarını acilen veririz. Yani ben istedim Allah verdi diye bir şey yok. Allah mecbur değildir. Dilerse verir. Ama biz yine isteriz. Çünkü verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Bir. İki. Diyor ki şair Adem oğul cazından bir şey istediğiniz zaman size kızar. Ama Allah kendisinden dilekte bulunmayı terk ederseniz kızar. Ekremül Ekrem'in o. o kendisinden dileklerde bulunulmasından hoşlanır. Onun için Allah'ın Allah'ı kendimizden hoşnut etmenin bir yolu da ona çok çok dua edip ondan çok çok şeyler istemektir. Dünya ve ahiret hayırlarının her türlüsünden isteği. Ne kadar çok isterseniz o kadar Allah sizden hoşlanır. Çünkü istekte bulundukça ona ihtiyacımızı ifade etmiş oluruz. Ona ihtiyacımızı daha çok ifade ettikçe onun önünde daha çok zilletimizi arz ederiz. Ona daha çok yalvarıp yakarırız. Ona daha çok ubudiyetimizi arz ederiz. Onun için ibadet, dua ibadetin özüdür buyurmuş Râisetü's-Selâ. Dua ibadetin özüdür. Evet. Dilediğimiz kadarını ve dilediğimiz kimselere acilen veririz. Ama sonra ne yaparız? Summe cealnâ lehu cehennem. Sonra biz ona cehennemi takdir ederiz, cehennemi veririz. Niye? Çünkü bütün isteği dünyaydı. Ahiret namına bir şey istememişti. Oraya nasıl girecek? Yaslaha mazmuman madhura. Oraya kınanmış, yerilmiş ve şiddetle itilmiş ve kovalanmış olarak girer. Dehara itti kaktı, İte kalka girerler diyor oraya. Deuzu billah. Karşılaştırma yapıyor ayeti kerime. Bu dünyayı isteyenlerin durumu. Şimdi de ahireti isteyenlerin durumu. Ve men eradel ahirete bu kadarla kalsayii kim de ahireti isterse şartları var ve sa'a o ahiret için yapılması gereken sahyu ameli ortaya koyarsa sa'a ahiret için o özel olan amelleri yaparsa ha? bir şart daha var ve huwa mu'min bir de mümin olarak yapacak bunları. Mümin olarak yapacak. İman çok muazzam bir servet. Bulunmaz bir servet. Rabbimiz bize dinimizde selamet ve esenlik verdikten sonra gerisi hiç önemli değil. Gerisi bunun fazlasıdır. Fazlasıdır de selamettesin ya. Gerisi olursa daha güzel olur elbette. Fakat olmasa da o kadar gam yememek lazım. Gerek yok. Değmez. Dinin selamette ya. Başına bir sıkıntı geliyorsa o da bir imtihandır. Onu da başarıyla geçersen o da senin için kara dönüşür. Kara dönüşür. Onun için ve huve mu'min ne olur peki? Fe ula'ike kâne sa'yuhu meşkûrâ. İşte onların sa'yü gayretleri yapıp ettikleri teşekkürle karşılanır. Yani <gülüyor> hak ettiklerinden fazlasıyla mükafat görürler. İyiliklerine fazlasıyla karşılık verilir. Teşekkür edilir. Cenab-ı Allah'ın teşekkürü bizimki gibi kuru kuruya teşekkür ederim deyip O bire o yedi yüz ve hesapsız verir. Amelimizin mahiyetine, kalitesine etkisine yerine göre ve bizim o ameldeki ihlasımız en önemlisi. Onun için vesaaleh evel ahireti murad edeceğiz kardeşler. Muradımız ahiret olsun. Birisi size dese ki kardeşim sana peşin 10 lira. Vadeli 500 lira. Hangisini tercih edersiniz? Ve kesin olarak verileceğinden eminsiniz ve bu süre de uzun değil. Bugün sana 5 lira Yarın 500 lira. Seç. Hatta bazı akılsızlar öyle der ki, hayır efendim ben dün tahsil ettiğim 50 kuruşu bugünün 10 lirasına da değişmem. Benim için bu işi garantilemek daha önemli diyor. Asosu çok oluyor, bu garantileyeyim diyor. Yok, Müminin göz önünde bulundurması gereken hedef ait kelimenin başında diyor, belirtiliyor. Madem dünya hayatının hali budur. Az önce bir önceki ayet-i geçti. O zaman ve men eradel âhire, işin başlangıç noktasıdır. Muradımız kayıtsız ve şartsız ahiret olmalı. Allah'ın rızası cennet olmalı. Ondan sonra bu murattan sonra, bu maksattan sonra ahirette işimize yarayacak işler yapacağız. Ve sa'aleha sa'yyeha. Ama Murat'la birlikte Sa'i ile birlikte ne olacak? Ve huve mümin. Hal cümlesidir bu. Ve kendisi mümin olduğu halde. Yani ayeti kerimeyi şöyle tercüme edelim. Kim mümin olduğu halde başa alacağız Türkçede. Kim mümin olarak Ahireti diler ve ahiret için ona uygun amellerde bulunursa, fəulâike kânesâyûm işte onların yaptıkları saygı gayretler, çalışmalar, işler ameller nedir? Ne olacak? Teşekkür ile karşılanacak. Bununla birlikte Cenab-ı Allah dünyada kimseyi mahrum etmez büsbütün mahrum bırakmaz. Diyor ki 20. ayet-i kerimede Kullennü middu Hâulâ'i ve hâulâ'i min atâ rabbik Biz onların her birisine yani dünyayı isteyene de ahireti isteyene de uzatıp uzatıp veririz. Uzun uzun, uzun uzadıya mal mülk verebiliyoruz, veririz. Bunlara da bunlara da nereden? Min atâ rabbik Rabbinin ihsanından Bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından veririz. İmdatlarına yetişiriz yani. Nemuddu imdadına yetişmek ihtiyacını karşılamak, onu ufak bir zaruretten kurtarmak demek. Bunları da bunlara da ötekilerine de. Ve ma kana ata'u rabbika mahzura. Rabbinin bağışı engellenmiş değildir. Yani Cenabı Allah bir kimse dünyalığı istiyor diye Allahü Teala ahireti istemeyi tavsiye diye, etti diye dünyalıktan onu mahrum etmez. Verir. Verir. O onun için şey etmeyeceğiz. Mehvura hazır edilmiş, yasaklanmış değildir. Alıkonmuş değildir. Rabbinin bağışı kimse tarafından ne olmaz, engellenemez. Allahü Teala da bu adam dünyalığı istiyor diye. Haydi ona ben bir şey vermeyeyim. Demez. Veririz. Buna da buna da veririz. Öğur, şimdi bir bak ey Muhammed. Aleyhisselatü vesselam. Keyfe faddalne ba'dahum ala ba'd. Onların bir kısmını diğer bir kısmına nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Demek ki bu rızık miktarlarının yukarı aşağı çıkıp inmesinde birçok hikmetler var. Onun için dikkatle bak diyor. Yani bunun üzerinde kafanı kullan, düşün, tefekkür et. Bunun hikmetlerini hepsi olmasa bile kısmen de olsa yakalamaya çalış, kavramaya çalış. Çok hikmetler görürsün. Böylelikle neden Cenab-ı Allah insanları birbirine eşit yapmamış sorusunun da cevabını bulursun. Ve neden insanlar arasında eşitlik yapmak maksadıyla, sağlamak maksadıyla ortaya atılmış olan sosyalist teorilerin hepsi çok kısa zamanda iflas etmiştir, anlarsın. Çünkü fıtrata aykırıdır. Allah şehrin Üstelik şimdi dünyaya bir bak, ahireti düşün. Diyor ki, وَلَا الْاٰخِرَةُ أَكْبَرُ ve وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا Yemin olsun diyor. Ahirette dereceler daha büyük, oradaki üstünlükler çok daha fazladır. Daha yüksektir. Dereceleri de daha büyük, üstünlükler de daha büyüktür, daha fazladır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın lütfunun sonu yok. Sonu yok. Düşünün ki, Kur'an-ı Kerim'i kısmen veya tamamen ezberlemiş olana Cenabı Allah mahşerde okuyacağı her bir ayet dolayısıyla bir derece yükseltecektir. Ve bu iki derecenin arası diyor Hz. yer ile gök arası kadar olacaktır. Geldi Kur'an ezberleme. Ya Ahiretteki dereceler, mertebeler daha büyük olacak. Bir başka hadis diyor ki, cennetin aşağı basamaklarında, derecelerinde olanlar, yukarılarda olanları sizin semadaki yıldızları görmeniz gibi görecekler. kadar büyük bir mesafe. Allah Allah. Onun için hemen arkasından ayet-i kerime işin yine özüne geliyor. La tec'al ma'allah ilahan akher. Ey Allah. Allah ile birlikte sakın başka bir ilah koşma. Tutma onunla beraber başka bir ilah tutma, ibadet etme fe u böylelikle yerilmiş ve yardımsız terk edilmiş halde kala kalırsın. Aynıce oturursun oturduğun yerde. Cenab-ı Allah bir başka yerde diyor ki: "Ey ilahumme Allah! Allah ile birlikte bir başka ilah mı var?" Eğer bu kainatı yaradan bir tek Rabb ise ki öyledir, o halde bu kainatın ilahı da bir tek ilahtır. La ilaha illallah en büyük hakikattir. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı olamayacağı. Çünkü diyor ki Cenab-ı Allah, sizin göklerde ve yerde, Allah'tan başka taptıklarınız hepsi bir araya gelse bir tek sinek dahi yaratamazlar. Bu kadar acizlik bu hepsi. O halde bir ve tek Allahü Teala'ya ibadet etmek, onun unuhiyetini kabul etmek lazım. La ilahe illallah yani la me'bude bil hakkın Bi hakkın illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık, ibadeti hak eden başka hiçbir kimse yoktur. İbadet ise Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat etmek demektir. Emir ve yasaklarına itaat edilmek hakkı sadece Allahü u Teala'ya ait. Başka bütün emirlerin ve yasakların sahiplerine, emir ve yasaklara ancak Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olmadığı takdirde itaat caiz olur. Başka türlü caiz değildir. İmkanın varsa itaat etmeyeceksin. İmkanın varsa reddedeceksin. İmkanın varsa değiştireceksin. Batılı hayat hakkı Müslüman kendi gücü imkanında gücü oranında tanıyamaz, mümkün değil. Gücün batılı ne kadar geriletmeye, varlığını reddetmeye ve ortadan kaldırmaya, ne kadar yetiyorsa o kadarıyla mücadele edeceksin. Müslüman batıla hayat hakkı tanıyamaz. Çünkü batıl, bir kanserdir, bir urdur. İnsanın maneviyatını Toplumsal hayatını, ahlakını, güzelliklerini, insanlığın her şeyini alıp götürür batıl. Batıl ile mücadele etmek, insanlık adına yapılacak mücadelelerin en güzeli, en hayırlısıdır. Şairin dediği gibi, kavgam karanlığa, güneş adına. Aynen. İslam güneşinin beşeriyeti aydınlatması için küfrün zulümatıyla, karanlıklarıyla kavga etmek boynumuzun borcudur. Bizim vazgeçilmez vazifemizdir, görevimizdir. Cenab-ı Allah bu mücadelede hepimize muvaffakiyetler versin. Ondan sonra işte Allahü Teala ile birlikte başka bir ilah edinmemenin ifadesinde ise ayrıntılarıyla alakalı çok nefis bölümler gelecek. İnşallah bu ayet-i kerimeleri de hem görmek hem de yaşamak nasip ve müyesser olur. Subhane Rabbik Rabbil amma yansifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.